1. İç Dünya Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Merhaba. E, canlıyım, stüdyodayım e, ve e, bugün bakalım neler söyleyeceğim. Hakikaten e, insanın böyle merkezinde durmasının zor olduğu bir zaman içindeyiz. E, bu yaşanmadı mı her yerde dünyada? Yaşandı, yaşanıyor, yaşanacak. Böyle anlarda bir e, suyun böyle berrak gibi gözüken bir suyun çalkalandığı ve tortuların hepsinin suyun her zehresine dağıldığı ve ortalığın göz gözü görmez hale geldiği bir e, durum oluyor. E, bu durumda ben kendi merkezime dönebilmek için e, bir kere korkuyla ilgili e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, korkunun bir sürü katmanı var. Hepsi e, hani hava kirliliğinin içinde soluk alırken nasıl oluyorsa o burnumuzdan içeri giren havanın etkisinde oluyoruz. Etrafımızda olan biten e, nereye evrileceği belli olmayan bir kaotik durum olduğunda da e, böyle bir e, korku içinde nefes almaya başlıyoruz. E, biraz daha yukarıda temiz bir havanın olduğundan emin. ...olduğumu da söyleyeyim. E, gerginlik, korku... ...bunlar hepsi var, çok doğal. E, ama hani hep bulutlu günlerde... ...güneşi kaybettik diye... ...üzülmüyoruz, güneşin orada olduğunu biliyoruz. E, onun gibi bir... E, ...kendime ve herkese hatırlatma yapma... ...ihtiyacı duyuyorum. E, benim çok yakınımdan... E, ...insanların e, haberleri... E, ...benim için şu anda daha... ...değerli hale geldi... Yani medyanın yansıttıkları değişik işte kanallardan bize ulaşanlar e, tabi hepsi hepsi bir yumak halinde yaşanıyor bizi etkiliyor ama e, şöyle bir e, sevgili bir arkadaşımdan e, diyor ki katıldığım bir alıntıdır. Hafta sonu yaşanan tüm olaylar eylem sürecinin bir kırılma değişme noktasında olduğunu hissettirdi bana. Dün gece bunları harıl harıl düşünürken zaten bir dolu insanın da. Zaten aynı şeyi düşündüğünü bu sabah fark ediyorum. E, bu kırılma, sertleşme, sidik yarıştırma ya da savaşma diyeyim benim ne beklentim ne umudum ne de olmasını istediğim şey. O yüzden durulmak, sakinleşmek, arınmak ve düşünmek için zaten trend olmuş evine dönü sonuna kadar destekliyorum. Bu direnişin çatışma halini almaması, şiddetin içine yuvarlanmaması, haklıyken haksızlaşmaması, daha fazla can kaybetmemesi için evine dön. Demiş e, sonuçta böyle düşünmeyenlerle dolu dünya yani iyinin savaşının kötüyü yeneceği diye bir e, söylem var ve bu e, bin yıllardır yeryüzünde zaten e, devamlı e, şekillendiriyor hayatımızı. Savaşın karşısında e, netlik olsun e, içimizdeki huzurlu noktayı dışımıza yansıtalım orada çoğaltalım gibi bir arzusu isteği olanlara. ...yol gösterecek bir sürü... ...güzel kaynak var. Bir tanesi... ...benim çok eskiden beri... ...hayran olduğum, çok sevdiğim... ...Henry David Thoreau... ...onunla Gandhi'nin... ...görüşlerini bir kitapta... ...toplamışlar. Vadi... ...Yayınevi, tarihi eski olabilir... ...benim kitaplığımdan bakacağım şimdi. 1999... ...97 hatta... ilk basımı, ikincisi 99... ...yani Seattle olayları olurken... Dünyanın çeşitli yerlerinde başka bir dünya mümkün sözüyle en azından birleşmiş olan çok bileşenli, çok değişik unsurlardan oluşan kalabalıklar bir tür o dünyayı gerçekleştirmek için sokaklara dökülmüşken Vadi Yayın Evi bu kitabı yayınlamış Türkiye'de. Sivil itaatsizlik ve pasif direnişle ilgili bu kitabın içinde biraz e, duracağız hafif ya ilk yarısı e, dediğim gibi Henry David Thoreau'nun sözleriyle e, dolu ikinci bölümü de Gandhi'nin sivil itaatsizliği ile ilgili e, şiddetin şiddeti doğurduğunu bilmemek mümkün değil. Tabii ki sistem, iktidar kimse durumu olduğu gibi muhafaza etmek isteyen o kendi bildiği dil olan şiddetin içine bir girdap gibi her şeyi çekip orada yutmak istiyor. Ee, orada yavaş yavaş insanların bezdiği, bıktığı noktaya kadar e, işi sürüklemek istiyor. Böylece hiç bu etkinliklere, eylemlere, sokakta olan, gezi parkında olan hiçbir şeye katılmamış olan insanların e, tabii medya aracılığıyla da bir çeşit beyinlerinin farklı şekilde yıkandığını düşünebiliriz o büyük milyonlarca insanın. Bu durumda işte şiddet var, bu iş kötü, şiddet kötüdür gibi bir artık tavır içine girmesine ve cephe almasına doğru işi sürüklemek istiyor. Yani bütün bu eziyet aslında sokakta yaşanan sadece... Parkı boşaltmak sadece işte bir şey değişmesin, AKM yıkılsın ve oraya bir AVM yapısın kışla kıyafetinde diye değil. Ama genel olarak eski tas eski hamam sürdürmek için işlerini dökecekleri betonları işte atacakları otoyolları kesecekleri ağaçları yapacakları madencilik faaliyetlerini yani bütün bu şu anda neyse iktidarın hizmet ettiği ...iş dünyası... ...onun önünü açmak... ...onun işlerini kardan zarar etmeyecek şekilde... ...hatta borsada gittikçe yükselecek şekilde... ...korumak... ...sonuç olarak bu şiddet... ...onların bildiği dil... ...ve insanlar ne yazık ki... ...başka türlü görünmez şiddeti... ...ayırt etmiyor oluyorlar... ...hayat içinde... ...o da şöyle işte... Ah, ...acaba sizin... Ee, i̇ki tane nefes alabileceğiniz ağaç varken onun kesilmesi şiddet değil mi? O konuda insanlar daha önceden bir e, demokratik olarak diyelim kendi seçtikleri e, milletvekillerini hani yaptıkları gibi bazı ülkelerde insanları arayıp ya ben bunu onaylamıyorum deseydi kitlesel olarak. Diyelim ki AKP seçmeni, onların da ihtiyacı var nefes almak için ağaca, onların da ihtiyacı var hani bir yeşil alana, bir boşluğa inizden beton denizin içindeki bir adaya, onu yapmamak üzerinden hani şiddet olarak algılamamak, neyin şiddet, neyin şiddet olmadığı konusunda da kafaların iyice karıştığı bir zamanda bunlara yol açıyor. Yani insanlar artık özlemlerini dile getirirken topyekün bir ...sisteme karşı isyan eder... ...hale geliyor. Ee, sonuçta gündelik meşgalelerle... ...uğraşırken insanlar... E, ...bir iktidarın işleyiş çarkına... ...kendini kaptırmış oluyor. Ee, ve eskiden kölelik... diye her yüzüne şimdi yok falan denildiği de... ...tabii ki e, havacıva... ...insanlar kendi... E, ...küçük... E, ...dünyalarında köleliği... ...başka biçimleriyle yaşamış oluyorlar. Ve hiç akıllarına gelmiyor... ...başka bir e, arayış içinde olmak... E, ...o da çok normal... ...yani bir tür uyuşturucu olan şehir... ...yani şehrin kendisinin... ...bizzat bir uyuşturucu olduğunu... ...düşünüyorum ben... ...biraz dışına çıktıktan sonra... ...ve onun dışında işte... E, ...eğlence, dinlenme araçları... ...şimdi formül olarak işte... ...televizyon veya başka oyunlar... ...video oyunları... E, ...internette yapılan bir takım faaliyetler... E, ...bütün bunlar insanı... ...daha çok... Pasif daha çok böyle kendi kabuğuna çekilip hani sadece kafasını suyun üstünde tutmak için yaşar hale getiriyor. Bu da ekonomik açıdan. Yani çocuğun okul taksidi, evin kirası gibi bir ailenin altına girdiği bir sürü yükün başka yolu yok bunların bu şekilde yaşanacak. Ve bu tabii sonuçta her şeyin para için yapıldığı bir... Tekerlek çevirme, bir kobay faresi gibi aynı tekerleği çevirme haline e, sokuyor. Sonuçta e, sivil itaatsizlik ve pasif direniş e, bugün için e, tabii yapanlar çok. E, ama onu tekrar hani bu işin e, ilk e, örneklerini e, dünyada e, ortaya koymuş, kitleselleşmiş hareketlere esin kaynağı olmuş olan e, bir takım insanlara tekrar dönüp bakmak ihtiyacı işte bende bu yüzden ortaya çıktı. Gandhi'nin aslında Satyagraha diye bir kavram ortaya atmasıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hakikate tutunmak, gerçekliğe, gerçeklik değil... gerçeğe tutunmakla ilgili bir şey ve tabii hakikatin gücü, ne sığınmak ve onun ona kanal olmak, onun temsilcisi olmak ilgili bir şey. Hakikat parayla pulla ölçülen bir şey değil. E, ruhi bir şey, manevi bir şey. Ve e, e, satyagraha, daha doğrusu doğru telaffuz edeyim... E, ruhi, ...ruhi bir kuvvet anlamına geliyor. E, zaten şu anda e, İstanbul'da ve birçok şehirde olan... E, ...başka başka zamanlarda Orta Doğu'da... ...işte dünyanın her tarafında tuzu kuru denilen refah toplumlarında olan da bu yani ruhi gücünden başka bir şeysi olmayan insanların ellerinde herhangi bir e, öldürücü araç olmadan silah olmadan eli silahlı işte zırhlı işte e, kimyasal ve işte her türlü silaha sahip olan e, bir güvenlik e, gücünün üzerine yürüyebilmesi ya da orada durabilmeye çalışmasıyla ilgili e, ruhi güçten başka bir şey değil herhalde bu. Gandhi diyor ki bu terim Güney Afrika'da oradaki Hintlilerin şiddet dışı direnişlerini kadınların oy hakkını savunanlardan ve diğerinin pasif direnişinden ayırmak için bulunmuştur. Satya Graha zayıfların kullandığı ...bir silah olarak bile ele alınamaz. Yani silah lafını... ...tümüyle ortadan kaldıracak kadar... ...daha daha bir tarafta... ...bir uçta yer alan bir şey. E, pasif direniş diyor... E, ...gene birçok hareketin... ...başvurduğu bir... E, ...tavır. Genelde şiddetten... ...kaçınmasına rağmen... ...pasif direnişçi koşullar gerektirdiğinde... ...şiddet kullanmayı reddetmez. Buna rağmen pasif direniş... ...daima silahlı direnişten ayrılır. Silahlı direniş uygulaması başka bir şey evet yani bir takım bir yelpazenin içinde yer alan değişik tonlar değişik renkler gibi en koyusu diyebileceğimiz bir şeyden söz ediyor Satyagraha sivil itaatsizlikten de bahsetmiş diyor ki eğer yasalar bizim vicdanımızın yasasını ihlal ediyorsa o zaman o yasaya karşı durmakla ilgili bir şey Henry David Thoreau tarafından böyle bir kavram ...ortaya çıkartılmıştır. Sonuçta devletin kanunlarına karşı... ...kendi direnişini ifade etmek için... E, ...o da böyle bir... E, ...yönteme başvurmuştur. E, sonuçta şiddet dışılığı... ...o da <gülüyor> mutlak olarak... ...savunmuyor. E, ama onun... ...yasalara karşı gelmesi... E, ...vergileri ödemeyerek falan... ...yapılan eylem. Yani... E, ...Henry David Thoreau... E, ...benim paramla... ...silah alınıyor, benim paramla... E, ...ırkçılık yapılıyor... Devlet eliyle diyerekten kendi vergisini ödemeyip hapse girmeyi göze almış bir insan. Ve onun zamanında hani onun çevresindeki insanların hani polisle hapisle şerifle o zaman tabii Amerika'sında işi olmayacak bir insan. Ve kendisini böylece hani toplumun dışına itilmeye ya da kendi ailesi tarafından bile onayla onaylanmayacağı bir işin içinde buluyor. Ama sonuçta bu tür eyleme katılan kişi kanunun getirdiği mecburiyeti yerine getirmiyor, yapmıyor ve onun üzerinden bir bedel ödüyor. Hapse atılma acısını da neşeyle katlanıyor. İşte Henry David Thoreau'nun yolunu daha çok kendi kendine örnek almış ve onunla daha bir özdeşleşmiş. Pasif direniş ve sivil itaatsizlikle Satyagraha'yı ayırmış bu şekilde. E, tabii çok geniş bir e, katılım olursa e, bir verginin ödenmemesi gerçekten bir iz bırakır. E, kendim e, bu hafta sonunu e, ben sokakta değildim. Ama bulunduğum yerde e, bir sürü elektrikli testlerinin e, 20-30 metre boyunda ağaçları e, devirdiğine ...mecburen yani tanıklık ederek hani birkaç fotoğraf çekerek geçirdim. Ee, onları e, sonra bir e, nasıl diyeyim salam keser gibi kesip e, parça parça edip dev kamyonlara doldurup e, götürüyorlardı. İşte kilosun ağaçları böyle taşınıyor aslında o fotoğrafı çekemedim ne yazık ki ama e, o da e, belki olacak. Sonuç olarak oraya bir grup insan geldi, tanıklık etti, işte bir televizyonda yayınlandı. Ama sıcak olan şey şu anda e, tabii onun çok dışında gerçekleştiği için e, orada bir varlık göstermek e, şu an için mümkün olmuyor. Zaten gelen arkadaşlar da oraya e, şunu söylediler. E, kilos halkı nerede? Yani oranın insanları kendi ağaçlarına savunmuyorsa, onlara sahip çıkmıyorsa o zaman hani kim ne yapabilir? Bu da yani çok yanlış bir şey değil. Evet böyle. Şimdi sevgi, merhamet, inanç gibi şeyler var. ...den konuşuyoruz. Yani bunlar kaç para eder? Bunlar gerçekten dünyayı değiştirebilir mi? Tabii Gandhi'de böyle bir meydan okuma var. Bu kitabın içinde bir soru cevap bölümü yapılmış. Ona şöyle sorulmuş diyorlar. Diyorlar ki sizin ruh gücü veya gerçek güç dediğiniz gücün başarısını gösteren tarihi bir kanıt var mıdır? Hiçbir ulusun ruh gücüyle yükseldiğini gösteren bir örnek yok. Hala kötülük yapanların fiziki bir ceza olmaksızın kötülük yapmayı bırakacaklarına inanmıyorum. Kendisine böyle bir tepki veriliyor. Gandhi şöyle cevap vermiş. Bir şairden alıntı yapmış. Diyor ki benliğin en önemli unsurları olan inanç, merhamet ve sevgi bizim kökümüzdür. Bu yüzden yaşadığımız müddetçe merhametten uzaklaşmamalıyız. Bu iki kere iki dört tür yani ona inandığım kadar inanıyorum. Sevginin gücü ruh ve hakikatin gücü gibidir. Onun her aşamada işe yaradığını görüyoruz. Evren bu güç var olduğu sürece yok olmayacaktır. Bu tabii bir, farklı bir seviyeden gelen bir bilgi. Yani sevginin işte anne sevgisi, vatan sevgisi gibi bir şey olmadığını e, Krishnamurti... O sevgi ve yalnızlık üzerine isimli bir kitabında çok güzel anlatıyor. Yani sevgiyi anlatabilmek için sevginin ne olmadığını anlatmak daha kolay neredeyse. Sonuçta işte anne sevgisi, vatan sevgisi gibi anlatılan şeylerin çoğu aslında kültürel olarak şekillenmiş bir takım koşullu durumlar. Koşulsuz seviyorum dediği çocuğuna insanlar benim istediğim gibi olursan seni severim. Bak senin için ne fedakarlıklara katlanıyorum gibi mesajları da hiç vermeyi ihmal etmeden onları seviyorlar. Bazen sevgileriyle zarar vermekte bile olabiliyorlar. Onların Gandhi'nin, Krishnamurti'nin söz ettiği sevgi böyle bir şey olmasa gerek. Evreni bir arada tutan güç dediği bir şeyden bahsediyor. Orada yargı yok, koşul yok. İşte şöyle olursan ben evreni bir arada tutarım güç olarak demiyor sevginin. Neyse o kökü, o objesi veyahut da işte şey kendisiyle sevgi arasında bir ayrım bile yapmıyor. İç içe geçmiş bir e, teklik birlik halinden e, sanırım söz ediyorlar. E, burada e, tarihi örnek istemeye hani ısrar ediyorsanız diyor Gandhi. Bu tarihin de ne anlama geldiğini konuşmamız lazım. Tarih ne demek? E, kendi yaşadığı kültürde tarih için kullanılan sözcüğün olan şey... ...olduğunu söylemiş. Eğer böyle anlaşılırsa birçok örnek verebiliriz. Yani tarih boyunca inancın, sevginin, e, merhametin dünyayı değiştirdiğine ilişkin bir sürü örnek var. Ama tarih dediğimiz zaman kralların yaptıkları şeyler işte güçlü e, idarecilerin, diktatörlerin, işte politikacıların yaptığı şeyler olarak anlıyorsak... ...o zaman pasif direniş olsun, işte ruh gücüyle yapılacak herhangi bir e, direniş... Olmayan direniş olsun. Bütün bunlara hiçbir örnek bulamazsınız. Bunu da demir madeninde gümüş cevherine rastlayamazsınız diye e, örneklemiş. E, demir madeninde gümüş cevherine rastlayamazsınız. Evet baktığımız yerin e, çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir şey tarih böyle yazıyor diyoruz. E, i̇şte başarılı ve başarısız sözcüklerini kullanıyoruz. E, neyin başarı neyin başarısız olduğu bile e, epey tartışılabilecek bir şey. Gandhi'ye gene kulak verelim diyor ki tarih bildiğimiz kadarıyla dünya savaşlarının bir kaydıdır ve bu yüzden İngilizlerin arasında bir atasözü vardır. Tarih yani savaşın olmadığı uluslar mutlu uluslardır. E, böyle bir ulus var mı yeryüzünde bilmiyorum İngilizler bunu söylemişler kendi e, ülkeleri e, nasıl bir yer nasıl dünyaya hükmetti falan o ayrı bir tabii konu ama sonuçta atasözü ise atasözü işte böyle bir atasözü varmış İngilizlerin. Ee, kralların birbirlerine nasıl davrandıkları nasıl düşman oldukları kimi nasıl öldürdüklerini bunlar hepsi ayrıntısıyla kaydedilmiştir ee, ve aslında e, tarih böyle bir şey ve insanlar tarihte yok derken işte bundan söz ediyorlar diye bize farklı bir bakış açısı e, sunuyor. Ee, yani dünyada diyor milyonlarca milyarlarca insanın olması bile bize ...hani silah gücüyle değil, ruh gücüyle işlediğini gösteriyor. Çünkü büyük yığınlar, büyük insan grupları aslında ellerinde silah olmadan... ...herhangi bir iktidara sahip olmadan, bir güç ellerinde bulundurmadan da... ...bir şekilde var olmayı sürdürebiliyorlar. Evet, bir örnek daha vermiş. İki kardeş diyor, mesela bir sebeple silaha sarılır ve hukuk önüne gelirse... Ki kaba kuvvetin diğer bir şeklidir bu diyor hukuk için. E, onların yaptıkları bu iş hemen basına yansır. Komşularının konuşma mevzu olur ve tarihe geçer. Yani şu anda olduğu gibi İstanbul'da e, basın kendi tarafından her şeyi aktarıyor. bile gene de bir şeyleri aktarıyor. E, birileri onu haklı buluyor. Birileri öbürünü haklı buluyor. E, ve yani aileler için ayrı bir kanun insan e, uluslar için ayrı bir kanun da yok diyor Gandhi. İkisi aynı yasalarla. ...yönetiliyor. Hani fizik kanunları gibi. E, dolayısıyla... E, ...ruh gücü... E, ...bu şekilde yansıdığı için her şey... ...bizlere. Bizim haber aldığımız... ...kanallardan. E, biz derken hani çok kalabalık insanları... ...kastediyorum. Şimdi beni dinleyenler... Yani, ...işte teknik masada feryal... ...onu kastetmiyorum. E, yani şu anda... E, Belki de Türkiye'deki insanların hani yüzde elli falan lafı var. O çok e, moda oldu şimdi yüzde elli lafı. E, ama belki yüzde yetmiş diyeyim. Yani yüzde yetmiş insan. Hiç haberi olmayan şu anda olaylardan. Eminim çok fazla insan var. Haberi olup da sadece e, bir bakış açısıyla haber alan ve herhangi bir... ...başka kanala sahip olmayan... ...onlar da çok kalabalık... ...yani insanların e, zihnini... ...şekillendiren şu anki ortamda... E, ...bizim erişemediğimiz... ...açık radyoyu dinlemeyen... ...sokakta olanları internet üzerinden... ...ya da bizzat orada olarak izlemeyen... ...çok geniş bir kitle var... E, ...tabii diyor Gandhi gene... ...iki kardeş kavga eder... ...biri geri çekilir... ...pişman olur ya da... ...ruhunda yatan sevgiyle davranırsa... İki kardeş tekrar barış cininde yaşarsa hiç kimse bunu yazmaz. Hiç kimse bundan söz etmez. Evet bir reyting e, durumu var. Yani kavga, gürültü olduğu zaman, şiddet olduğu zaman e, reyting oluyor. Zaten balık hafızalı olan çoğumuz e, bunu bir görüyor, bir parlıyor, bir sönüyor ve hiçbir şey olmamış gibi eski tas, eski hamam, hayat devam ediyor. E, o yüzden... Ee, barışçıl olmakla ilgili hani evine dönü destekliyorum demiş benim arkadaşım sevgili arkadaşım ee, bu herkesin benimsiyeceği bir tavır olmadığını bile bile e, ben de bugünkü bir programında e, bundan söz etmek istedim gene Gandhi'den ve e, Thoreau'dan biraz söz etmeye devam edeceğim ama bir mola yapacağız günlerdir e, benim içinde olduğum ee, üzüntü, gerginlik işte bir tür e, akmama hali vesaire böyle bir e, sıkıntılı durumda e, hep e, içimden mırıldandığım, aklıma gelen, bana iyi gelen e, ve bugün e, dün, evvelsi gün e, bir sürü e, şiddete maruz kalmış olan çoluk, çocuk e, kim varsa e, onlara göndermek istediğim bir şarkı e, Cat Stevens'dan ee, ''Şafak söktü.'' diyor. ''Morning has broken.'' Mine is the sunlight Mine is the morning Born of the than you. Açık Radyo'dayız, bir programındayız. Evet, Şafak Söktü diye bir parça yapmış Cat Stevens. Evet, yani bulutlu ortamda güneşin daima orada parladığını hatırlamak ihtiyacı ile ilgili. Evet, hava kirliyken bir yerlerde havanın temiz olduğunu bilip ona göre nefes almakla ilgili. Bir sürü bir sürü şey... Ee, sivil itaatsizlik demiştik ee, pasif direnişten farklı demiştik ee, şiddet kullanmamanın ne faydası var <gülüyor> şimdi herkes sıkıştığı yerde hele canı yandığı zaman e, şiddet ...duygusuyla e, sarsılıyor... O, ...çok kaçılmaz bir şekilde... E, ...bu hafta sonu gene... E, ...bir arkadaşımdan e, aldığım... ...bir takım e, şeyler vardı... ...yazılar geliyordu... ...internet üzerinden... E, ...kendisi bir ara... ...yani o kadar çaresiz... ...o kadar acı içinde... ...o kadar kendini e, ezilmiş... ...o kadar hani... E, ...şiddet görmüş olarak hissettiği bir anda... Artık neyse ne demiş. Ölümse ölüm demiş. Yani hani artık gözünü karartmış onu e, ifade etmiş. Hemen bir başka arkadaşı ama e, hani biz başka bir şeye anlaşmamış mıydık orada dururken e, başka bir türlü durmayacak mıydık diye onu kendi diliyle tekrar uyarmış ve Hemen orada bir merkeze dönüş olmuş tekrardan gene o şiddetsiz duruşuna geri dönmüş. Fakat o, o şiddetli anında ne yazık ki bir plastik mermi kalçasına isabet etmiş ve onu belki de evine dönmeye mecbur etmiş. Yani şiddetle şiddetin nasıl ürediğini, bizdeki şiddeti zıplatarak bizi şiddetin içine nasıl çektiğini... E, i̇ktidarın sistemin e, çok güzel bir örneği çünkü kendi özel yaşamında son derece bunlara dikkat eden bir insan şiddeti onaylamayan bir insan bunun için kendi nefsini terbiye eden bir insan fiziksel gücüne rağmen o fiziksel gücü ehlileştirmeye çalışan bir insan o bile orada zıvanadan çıktıysa ee, herkesin tabii e, sınırları çok farklı. Yani e, Gandhi'nin dediği manevi güç, hakikatle birlikte durma gücü de bir disiplin gerektiriyor. E, onun altyapısına sahip olan insanlar zaten bence bunca gündür e, bu işi e, kendi e, hayal ettikleri dünyanın bir... E, Örneğini minicik bir örneğini yaratmak üzere başlattılar. Fakat dün önceki gün işte bu meeting sırasında eli satırlı adamlar işte polis kılığına girmiş insanlar vesaire vesaireyle şimdi birazcık iş değişiyor gibi görünüyor. Şiddetle ilgili söylenecek çok şey var. Martin Luther King'in... Ee, ...şiddetin bir sarmal olduğunu ve sadece nefretle nefret, şiddetle şiddet üretildiğini e, anlatan sözleri var. Ee, bunları çok iyi bilen, bunları çok iyi etüt eden e, bir sürü e, insan var tarihte. E, başka türlü bir tarihte yer almış olan. E, ve onların hani bize hatırlattığı e, bu işin böyle olmayacağı. Ama tabii ki e, herkes kendi usulünce, kendi... ...inandığı şekilde var olacak... E, ...sen çekil ben yapayım diyecek bir hal de yok... ...işte durumun... ...hareketin kaotik bir e, doğası var... E, ...bu... E, ...hakikatin de... ...hani hakikate tutunuruz biz... ...ve orada dururuz derken de... ...hakikatin tamamını... ...görmeme riski de var... ...hakikatin kendisini fark edememe... ...riski de var... ...bizim hakikat diye algıladığımız şeyin... ...tamamen bir yanılsama olma riski de var... İşte o yüzden zaten... Sonra da şeyde Gandhi de şiddetsizliği ön plana çıkarıyor. Yani belki de göremediğin bir şeyi hakikat sanarak da o anda şiddetin içine girebilirsin ve olmak istemediğin bir hale girdikten sonrası da zaten geri dönüşü pek olan bir aşama olmuyor. Orada artık sürüklenme ve işin içinde hayvansal güdülerle artık hareket etmek durumu oluyor. Bu kitabın sonunda bu söz ettiğim sivil itaatsizlik ve pasif direniş kitabının sonunda gene sivil itaatsizlikle ilgili bir özet yapılmış. O da belki işimize yarar diye ben hani aktarmak istiyorum sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Diyor ki sivil itaatsizlik bir bireyin kendisinin bozulmasına izin vermeme eylemidir de. Bireyin belirli bir noktada topluma meydan okuması, kendi vicdanına, onun ahlaki otonomisine, saygı duyma zorunluluğuna ve insan ilişkileriyle ilgili doğru yargıya saygılı davranmasını gerektirir. Bu da kişiye baskı yapan olaylar hakkında kişinin bilgilendirilmesi sonucunu doğurur. O karşı çıktığı yasal veya kurumsal sistemin değişeceği yönünde küçük bir umuda sahiptir fakat yasanın kendisini değiştirmesine izin vermez. Bunlar tabii çok yönden yorumlanabilecek sözler. Vicdanımdan başka kimseye borçlu değilim. Ben hakikat olarak algıladığım şey uğruna bir şeyleri göze alıyorum demekle belki özetlemek lazım. Ama şiddetin içine sürüklendiğiniz zaman da zaten bozulmuş olma riski var. İşte onun rahatsızlığını ifade eden insanlar muhtemelen farklı yöntemler, farklı Yaratıcı e, bir takım ürünlerle mücadeleye en azından başka bir açıdan, başka bir yerden devrim hani devrim olacak diye yolda durup da onu sürdürmek isteyenler var. Ama e, başka türlü bir evrim olacak diye de bakabilenler var. Sonuçta kontrol edemediğimiz bir süreçte kendimizden e, sorumlu olduğumuzu tekrar hatırlamak orada e, evet kendimizden tiksinecek bir hal yaratmamak da çok önemli. Evet, böyle. Şimdi e, ben bir e, alıntı ile devam etmek istiyorum bugünkü programa. E, bu da aslında benim e, okuduğum bugünlerde okuduğum birçok şeyde bana en yakın gelen bir metin. E, çarşıdan mesaj var diye başlıyor. E, bu kadar karamsar olmamamız ve direnmeye devam etmemiz gerekiyor. Sayısız karamsar bitti artık mesajı okuyorum. Ayıptır sorması ne bekliyorduk? Tek başına 800 milyon dolar servet yaptığı koltuğunu bir emriyle parmağında oynattığı memleketi, etrafını saran dalkavuk kul ordusunu ilk protesto çığlığında bırakıp gitmesini mi? Elbette zor olacak. Elbette uzun sürecek. Elbette maddi manevi nefesimiz kesilecek o geliş noktasını geçti. Artık yalnızca ileri gidebilir. Daha sert, daha provokatif, daha zalim olabilir. Başka şansı yok. En tepeye gitme şansı kalmadı. Düşüyor ve düşerken herkesi çekecek. Dolayısıyla direnişi evinize bayrak asarak, Facebook'ta sıkıldık artık yazarak bile destek verdiyseniz artık tehlikedesiniz. Bizler de geri dönüş noktasını geçtik. Devam etmeme lüksümüz yok Durursak kaybederiz Durursak kayboluruz Meydanlara çıkın çıkın. Meydana çıkmıyorsanız Bankalardaki paranızı çekin Harcamalarınızı en aza indirin En ucuz GSM tarifesini alın Mahalle esnafından alışveriş edin Dışarıda yemek yemeyin AVM'lere girmeyin Kredi kartınızı kullanmayın İnternetten alışveriş yapmayın Gerekmedikçe kredi almayın, elektroniğe ve lükse para harcamayın, faturalarınızı elle yatırın, tek mum ışığının altında memleket kurtaranları hatırlayın, bir parti seçin ve onlara biraz para, bol bol zaman ve iş gücü yatırımı yapın, kötünün iyisi de olsa olur, yeter ki en kötü olmasın. Yeni oluşumlara mı inanıyorsunuz destek verin, demokrasi sandık değildir, o sandığın temsil ettiği değerlerdir. Oyunu sayılmıyorsa dört yılda bir gidip atmanızın bir önemi yok. Bu kış bu iş kısa sürmeyecek ve sabırla akılla çözülecek. Dayanın biz dayanabiliriz o dayanamaz. Hareket etmek zorunda ilerlemek zorunda ben büyüğüm demek zorunda. Etrafı aleyhine çalışan politikacılarla arpa bekleyen iş adamlarıyla ilk tökezlenmesinde sırtına bıçağa saplayacak lobilerle dolu. Biz en kötü biber gazı cop yeriz tutuklanırız. Beş yıl sonra bütün memleket açık cezaevine benzeyecekse bugün hapisten korkmanın bir anlamı var mı? Dayanın birbirinize, birbirimize ve zulme. Evet, e, burada herkese aynı şey önerilmiyor. Bir kere en e, benim için değerli olan tarafı bu. E, herkesin yapabileceği bir şeyler var. Şimdi programın geri kalan kısmı e, bu mesajın içinde önerilmiş. Alışverişi mahalle esnafından yapıp AVM'ye girmemek, kredi kartı kullanmamak ya da hiç sahip olmamak, internetten alışveriş yapmamak, kredi almamak gibi şeylerle ilgili olacak. Ee, şimdi bir müziğimiz daha olsun. Özgür Ruh e, isimli parçayı Babazula'dan dinliyoruz. Seven shares on the musky ten big as grew kop gendeki 949 açık radyodayız bir programında evet birazcık pasif direnişle sivil ithalasılığın farkından Gandhi'den işte sonradan bahsettim sonra da herkesin yapabileceği bir şey var sokakta olmak çok iyi ama onun dışında orada yorulan orada yaralanan orada hatta ölenler var devam etmek için gereken nedir yaratıcılık ve bir takım konularda fikir birliğine ulaşıp oradan devam etmek için sokakta olandan sonrası için veya sokakla olan sokakta olanla eş zamanlı olan bir şey yaratmak için ilham verici bir başka derleme var bu programın bu son bölümünde. Şimdi yuvayı dişi kuşu yapar falan diye bir laf vardır. Ee, ...yuvayı yapmak aynı zamanda Türkçe'de olumsuz bir anlamada gelir. Hani yuvasını yapmak gibi. Ee, ben de tabii e, oradaki farklı e, şeyi biliyorum. Yani ben birinin yuvasını yapacağım dediğim zaman... ...bunun iyi bir şey olmadığını farkındayım ama... E, ...yuva kurmak diyelim belki ismine daha iyi olacak. Radikal bir eylem olarak e, yuva kurmak e, konusunun ele alındığı bir e, derleme var programın bu bölümünde ee, evcilliği yeniden e, kazanmakla ilgili bir şey yani tüketici olmak yurttaş olmaktan çıktı herkes artık tüketici ee, tüketici olmak e, bizi köleleştiriyor özgürlük diye otomobil satılıyor işte e, evinizin yakınında iş bulmanız imkansız oluyor onun için her gün trafikte e, saatlerce egzoz solumak ve işte Çelik bir kutunun içinde gidip gelmek zorunlu oluyor. Şu anda özellikle büyük şehirlerde uydu kentler denilen bir takım bana göre ucubik oluşumlar var. Onlar yatakhane ya da uyku tulumu derler bazı kültürlerde onlara. Yani o görevi yapıyor. Hani orada oturup orada çalışmıyor insanlar. Oradan gidip gene Başka yerlere sefil olup geliyorlar. Böylece e, sürekli bir e, yetişmek gereken faturalar grubuna ve e, gerçekten ihtiyaç olup olmadığı çok kuşkulu olan bir e, tüketime köleleşmekle e, sonuçlanıyor bu tür bir gelişme. E, ben öyle yaşamıyorum ben şöyle yapıyorum böyle yapıyorum bunların hepsi aslında bir ölçüde kendimizi kandırmak oluyor. Biz şu anda nerede duruyorsak kendimize orada bir hat çizip orada diğerlerinin bize yetişmesini beklemek gibi bir lüksümüz yok. Ee, biz daha farklı ve iyi bir şey yapıyorsak bunu bir e, seviye daha yükseltebilir miyiz? E, hiç yapmayanlara ilham verebilir miyiz? Onları da e, böyle bir sivil yani evcilleşerek, tüketici olmaktan e, evde bir şeyler üreten, yaşamını doğrudan... ...kendisi destekleyen bir insan ya da bir aileye dönüşmekte ne kadar yol alabiliriz? İşte bunu araştıran bir derleme. Shannon Hayes bunu yapmış. Radical Homemakers yani işte o yuvayı yapmak derim de yuva kuranlar diyelim. Ama bunun çok da radikal bir şey olduğunu göstermek için çok ilginç bir simge kullanmış kitabın kapağında mavi bir gökyüzü var. Orada çok sağlıklı sağlam genç bir kadın ve elinde bir oklava tutuyor kocaman. Bunu herhalde kimseye vurmak için tutmuyor. Kendi yiyebileceği bir şeyleri üretmek ve onu paylaşmak için tutuyor. Shannon Hayes niye yapmış böyle bir derlemeyi 2010 yılında kendi aslında köklerini çiftçi ailesinin ee, ona yaşattığı ilk hani gençlik zamanına kadar çocukluğunda ve gençlik zamanında yaşadıklarını e, tekrar değerli bulduğu için yapmış. Yani onlardan çıkıp e, bir bankada bir işte büyük holdingde bir e, öyle hazırlanmış bir çocuk. Baya işte iyi eğitim almış eşi de öyle. Fakat sonradan e, bunun yol olmadığını e, bu yoldan giderek köleleşmek istemediğini. Özgürlük diye sunulan ona bir sürü şeyin aslında bir tür sanki dışı renkli kaplı içi korkunç acı bir ilaç gibi olduğunu fark ettiği için yapmış bu çalışmayı. Bir ön söz var domatesleri hani salça yapmak konserve yapmak falan filan böyle faaliyetler vardır. Bunları... Hani sadece işte kırsal kesimde insanlar yapar. Bunlar aslında gelişmişlik değildir. İşte feministler ne yapar? İşte şey, kent merkezlerinde işte eylemler yapar falan. Böyle bir algının olduğu bir dünyada salça yapan feministler diye bir başlık atmış. Biraz aslında belki de doğasından kopup bir ideoloji uğruna sadece zihinde kalma riskine uyarmak için insanları yani kendisi e, fast food diyen bir çevreciydim ben eskiden <gülüyor> yani bir e, ekolojiden bahsediyordum dengeden doğal dengeden bahsediyordum ama başka hiçbir çarem yoktu hani bunu böyle yaşadım e, bu da kendime hani öz eleştiri demeyeceğim ama e, gerçeği ortaya koymak adına e, söylüyorum bunu e, şimdi çok farklı insanlar 1990'lardan 2000'lere 2000'den 2010'lara geldik hatta onun ötesine geçtik e, artık e, kompost yapmayı işte e, belki toprak ürettikten sonra kendi yiyeceğini üretmeyi konuşuyor e, insanlar gençler işte böyle bir evrim ...geçiriyor aslında çeşitli hareketler. Onun bir tanıklığı var. Ee, Shannon Hayes'in yazdıklarında. Ee, ve bunu radikal buluyor. Yani hani sen evinde otur salçanı yap. Ee, dışarıda da bir dünya var. Orası çok önemli, değerli şeylerin olduğu bir yer gibi ee, yaşanırken... ...belki annesinin kuşağı için bunu söyleyeyim. Ee, kendisi tamamen öbür tarafa bir yolculuk yapıp... ...orada... ...kentleşmeyi, işte mekanik hale gelen insan hayatını, teknolojinin hükmettiği bir dünyayı tadıp... ...orada bulamayıp aradığını tekrar daha radikal bir biçimde annesinin yaptıklarından da feyiz alarak... ...öğrendiklerini hayata geçirerek yeni bir hareketin tohumlarını attığını bir yeni kuşağın bize müjdeliyor... ...özellikle de kadınlardan yola çıkıyor... ...çünkü yani bütün bu işler yuvayı yapan... ...dişi kuştur misalinde olduğu gibi... ...kadının işi gibi gösteriliyor... ...erkek dışarıda işte... ...şanlı şöhretli işte iş başında... ...kadında evinde ama artık öyle bir dünya yok... ...ne kadın ne erkek... ...böyle yaşıyor... ...insanlar sabahın köründe evlerinden çıkıyorlar... ...trafikte gidiyorlar... ...bir yere kendilerini... ...yerleştirip bir masanın başına... ...ya da bir iş yerine... ...akşama kadar posası çıktıktan sonra... ...karanlıkta geri dönüyorlar. Yani böyle bir yaşamın ne kadar getirisi olabilir insanlara? Uzun vadede bu bir yol mudur? Bunları sorgulamakla ilgili. Kendi kendine güvenmek, kendi güvendiği bir beceriye sahip olmak... Bu fikirler yeni değil, 1879'da bir alıntı var bu domates salçası yapan feministlerle ilgili konulmuş başlıkta. Bir hanım Julia Wright bir kitap yazmış, Eksiksiz Ev, içinde her şeyin olduğu bir ev diye 1879. Şöyle demiş, ulusal ve toplumsal felaketler için, ahlaki ve finansal şeytanlıklar için... Bütün ilaç evimizdedir demiş. Yani bizim ulusal problemlerimiz toplumsal e, yaşadığımız haksızlıklar, adaletsizlikler, işte baskılar, eziyetler. E, ahlaki ve finansal kötülüklerin işte bizi yaptığı eziyet, tehditler. E, bütün bunların ilacının e, kendi evimizde olduğunu söylüyor. E, bir sürü insan hayat tarzını değiştirmeye hiç... Helak olmuş olduğu için zaten o hayat tarzının içinde enerji bulamıyor ama en azından e, kandırıldığını bilirse insanlar güvenin nereden gelebildiğini esasında algılarsa insanlar e, işte belki ötekileştirmekten şimdi endişe ettiğimiz bambaşka bir insan e, grubu var onlar aman yetti bu sokaktaki gürültü bu şiddet deyip yine Kendilerine iyi gelmeyen birilerini seçecek olan insanlardan e, söz ediyorum. E, onlara erişmek için e, belki bu tür fikirler, evde başlayan bir e, devrim <gülüyor> çok daha e, yararlı olur hem de kalıcı olur. E, bir takım beceriler geliştirmek, bunlar e, sadece parayla bir şeyleri satın almaktan ibaret olmayan bir hayatın belki ilk adımları Olabilir. Bununla ilgili daha konuşmaya devam edeceğiz. Gerçek gıdalarla beslenmekle ilgili bir çeşit örnekleri de var tabii çok. Türkiye'de yeni başladı daha birçok şey ama en azından Türkiye'nin örnek aldığı kendisine işte öyle olmak için değiştirdiği bozduğu bir endüstriyel topluma teknoloji. ...bağımlısı topluma... ...ve son derece kırılgan bir topluma... E, ...giderken... ...belki yoldan dönecek olanları... ...çoğaltmak için... E, ...kullanabileceğimiz güzel örnekler var. E, film, şeyin başında... ...programın başında korkudan söz etmiştim. İster istemez hepimizde var korku. E, ama korkusuz bir... E, ...tutum... ...benimsemenin de... ...gene önemi çok... E, kendi bahçesindeki armutu yemekten korkan bir insandan örnek vermiş e, Shannon Hayes. Diyor ki Los Angeles'ta hava çok kirli. Her gün soluk alıp verdikçe iki paket sigara içmiş gibi oluyor insanlar. E, o yüzden bahçesindeki armut ağacının tek bir armunu bile yemekten korkan bir hanımla karşılaşmış. E, ve demiş ki o armutu ye. <gülüyor> hani o armutu ye çünkü sana gelen armutun üstündeki ve toprağındaki... Bir sürü tehlikeyi sana göstermeden pazarlıyorlar bu armutları. Sen kendi armudunu ye ki bir sonraki adımı kullanacak bir güvenin olsun. Korkudan çık ve kendin yapmaya başla. İşte o üzerinde hava, hava kirliliği olan armut mu yoksa e, pestisitlerle kökünden e, armudun ta çekirdeklerine kadar doldurulmuş bir armutu mu yiyeceksin? E, böyle bir yol ayrımı. Herkese kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Bir. İç dünya, dış dünya.